1120, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Sad'ın Allah'ın müminlere yardım edeceğine dair vermiş olduğu vaade kesinlikle inanmaları, evet, Hz. Ebu Bekir, mürtedlerle savaşa girişeceği zaman şunları söylemiştir, Allah'a yemin ederim ki bize vermiş olduğu sözü yerine getirinceye kadar onun emirlerini yerine getirmeye ve yolunda cihat etmeye devam edeceğim, böylece öldürülenlerimiz şehit olarak cennete girecek, kalanlarımız ise Allah'ın yeryüzündeki halifeleri ve kullarının mira olacaklardır. Allah Teala, Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara, şunu, vaat etmiştir, onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır, numaralı konu, Nur, 24.sur 55 buyurmaktadır ve o vadinden asla hulf etmez, Hazreti Ömer insanları cihada teşvik ederek şunları söylemiştir, Allah Teala'nın vadine güvenerek yurtlarını terk eden muhacirler nerede, Allah'ın, kitabında size miras olarak Ettiği yeryüzünde dolaşınız, çünkü Allah Teala, O, dinini tüm dinlere, İslam'a muhalif olan bütün sistemlere, üstün kılacaktır. Tevbe, 9.sur 33, Fetih, 48.sur 28, Saf, 61.sur 9, buyurmuştur. Allah dinini galip getireceği gibi, ona yardım edenleri de aziz kılacaktır. Aile efradı sayılan iman sahiplerine yardımcı olacak ve onları diğer ümmetlere mirasçı kılacaktır. Allah'ın salih kulları nerededir? Saad bin Ebi Fakkas Müslümanları Allah yolunda cihada teşvik ederek şunları söylemiştir, Allah Teala hakkın ta kendisidir, mülkte ve hakimiyette ortağı yoktur, o, Kur'an'ında, andolsun ki biz zikirden, Tevrat'tan, sonra Zebur'da da, yeryüğüne mutlaka salih kullar varis olurlar, diye yazmıştık, Enbiya, Sur 105 buyurmaktadır, bu topraklar, Rabbinizin size vadettiği mirasınızdır, Rabbiniz üç yıldan beri bu toprakları sizin ellerinize teslim etmiştir, nimetlerinden yiyip içiyor, halk, ile savaşıp onları esir ediyor ya da öldürüyorsunuz, bütün bunlar sizden öncekilerin gayretlerinin sayesinde olmuştur, bugünse sizlerin karşısına büyük bir ordu dikilmiştir, sizler Arap aleminin önderleri ve kahramanları, kabilenizden geride kalanların kendileriyle övündükleri kimselersiniz, eğer dünyadan vazgeçip sadece ahirete talip olursanız Allah Teala sizlere hem dünyayı ve hem de ahireti verecektir.